ki kılamazsa ki Efendimiz Aleyhisselam peygamber olarak onda bile sabah namazı geçmiş bir yerde orduyla beraber giderken kalktıklarında namaz geçmiş ondan sonra e, namazı yine sünnetiyle birlikte sabah namazı kılmışlar az önceki odaya pastellediğimiz e, bunlar sahi kitaplarda olan burada e, bu sayfada da yazmış güzel Buhari'den falan birçok yerden bu, e, rivayetleri almışlar. Nitekim diyor mesela sonra senin her kim bir namazı unutur veya buna unutma o, mazur sebeplerdir. Veya gaflet edip uyuy uyuyak kalırsa onu hatırladığı an hemen kılsın. Bundan başka kefarette de yoktur. Namazın kefareti yok ya. Evet, e, diğer e, günahların kefareti falan var ama e, namazdan dolayı bir kefaret yok. Onun için bazıları kefaret salat var zannediyor. Hanifilerdeki olan kefaret işte deylerim toplarım kaç yıl vesaire. Efendim bunu burada böyle ilave etmiş olan. Hendek Savaşı'nda zor bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı öyle ikindi, akşam namazlarını vaktinde kılma imkanı bulamamışlar. Bu üç vakti yatsı namazından önce tertip üzere cemaatla kaza etmişlerdir. Burada tertip üzere diyor. Yani önce hangisi geçtiyse önce onu kılıyorlar. Evet. Değil mi? Ee, şuna Hanefiler de katılıyor. Yani ulu orta namaz geçirme diye bir şey yok. Ama diyelim ki bir mazur sebepten dolayı namaz geçti. Nasıl kaza edecek? Bunun için ayrıca e, babu ı feva iti salah diye e, şey var, konu var ve buralarda da hadis-i şeriflere dayanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de dair olamaz. Yani niye olamaz? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'deki emir yerine getirilmesi istenen emir ve hem hem yerine getirilmesi gereken bir emir. Oruç için öyle değil mesela. Oruç için de öyle ama o eğer tutamazsanız, bir işte seferiyseniz, hastayseniz bu durumlarda diğer günleri yaparsınız, tutarsınız var. Ayrıca mazur olan kadınların aybaşı vesaire özürlü durumlarda da yine buna dayanarak ayet kelimelere dayanarak efendim kıyas yolu e, diğer zamanlar kılın, kılınacak diye gösterilmiştir. Aziz şehirdeyiz. Haleküm selam. Bu mekan Haleküm selam ha sen sadece selam vermek istedin değil mi? Bu e, Bumin diyelim değil mi? Bumin e, Kahan demek biraz zor gelir. Nasıl olursa e, Türk dili de olsa unutuyoruz yani demek ki. Evet. Başka da bir e, benim ilave edeceğim bir şey yok. Yukarıdaki söylediklerime göre Hanefi mezhebi de böyle. E, evet. E, Hanefi mezhebini böyle olunca diğer mezhepler genellikle niye böyle söylüyor diyemeyiz. Çünkü Müslümanlar bilir ki dört mezhebin hepsinin de Haklı sebepleri var. Haklı nedenleri var. Bunları çürütme imkanı veyahut da bunun için uğraşmak beyhüde bu uğraşmadır. Buna boşuna uğraşmayın. Yani onların dört de daha çok alim bilgili olmanız lazım. Kendini bir de onların sizi hakem olarak kabul etmesi lazım. Kaldı ki onlar vefa etmiş. Onların şimdiki alimlerin hepsini toplayacaksın. Onların arasında seni hakem rolünde kabul edecekler. O zaman diyeceksin ki böyle bir Durumda ancak ve ancak Müslümanlar arasında halife söz konusu olunca belli ortak noktalar üzerine insanları yönlendirme söz konusu olabilir. Mesela şu hususta şu fetva işte icma oluşan üç imam birleştiği fetva uygulayalım şu konuda bunu uygulayalım diye. Ancak bu e, halife ve halifenin oluşturduğu müştehitlerin e, icma, ekstra bunun içine bir icma gerekebilir. O o zaman mümkündür. Onun için sadece bu sebepten dolayı da bir halifeye ihtiyaç var. Yani benim zaten adayım Müslümanların halifesini adayı adayım böyle milli görüş falan değil mi bir dost hemen. Milli görüşten falan değil yani. Erbakan bu şey Erdoğan başkanımız bunun için adaydır benim gözümde. Şahsi olarak kim herhangi bir şekilde selamünaleyküm. Evet. Geçen de burada bir konuşma oldu. Biraz da şey oldu. Soru e, Muhammed Safa Hoca da biraz kızar gibi oldu. Bir arkadaş sorduğuydu, geçmişteki peygamberler Musa Hazreti Musa Hazreti İsa ve adını şu anda bilemediğim e, bir sürü peygamberler dedi namaz kılar mı dedi. O dedi ki vallahi billahi de kılardı dedi. E, sizin bir buradaki bir e, açıklamanızda e, açık, ben sizden bekliyorum e, daha doğrusu. Sizin ağzınızdan bir de bir e, cevap bekliyorum. Diğer peygamberlerin de namazı e, beş vakit namaz şeklinde ya da bizim yaptığımız şekilde değil ama secde ve rükküsü olan bir namaz kılarlardı. Bunu biz Bibli'de de görüyoruz. İncil'de, Tevret'te de internete yazın, bulabiliyorsunuz. Yani on, şu anki bulunan dört e, İncil'in içinde de var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de onların da yaptığını e, söylüyor. Çünkü evet. peygamberimize gelen emirde önceki peygamberlerin rüküye vardığı gibi secdeye vardığı gibi sende secdeye var deniliyor. Bu sadece İs İslam'a özel bir şey değil. Ama 5 vakit namaz olması, 5 vakitte yapılması değil. Kimi peygamber sadece sabah yapmış, kimi peygamber hem sabah hem akşam. Kimi peygamber bir öğleye katmış. Bizim dinimiz İslam son din gelene kadar önceki ümmeti 3 defa yaptı biliyor. Ve buradan hareketle Hazreti İsmail'den, ve Hazreti İbrahim öğretisinden hareketle peygamberimiz de peygamberlik gelmeden önce bu üçünü yapmaktaydı. Ve ikişer rekat olarak. Rekatta ikişer rekattı. Sonra ilaveten Medine'de e, namaz ayetleri geldikten sonra Cibril Aleyhisselam dörder rekat kıldırmaya, akşamı da üç rekat kıldırmaya başladıktan sonra e, böyle başladı. Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. Ya ben bunları duymak istiyorum işte. Yani o gün öyle bir şey oldu ki o oradan öyle diyor. O diyor ki var kardeşim diyor. İster inan ister inanma. Ya bir açıklama duyamadık, bir şey duyamadık. İki tane çatışma. Ya şunu duysam ne kadar güzel olacak mesela o anda bana faydalı olacak. Ben şimdi bu konuyu gayet güzel anladım. Eee kısa ve çok güzel anlattınız yani. Akılda kalıcı ve tatmin edici bir şekilde oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii, Allah razı olsun. Zaten sanat, konuşma sanatı, muhatabına ulaşabilecek bir ortamı hazırlamak ki onun anlayacağı tarzda anlatmaktır. Çok detaya ineceğim insanlar vardı. Onlarla bazı konularda detaya ineriz. Ama sorunun sana muhatabin beklentisinin ne olduğunu çok iyi kavramak, sonra ona göre cevap vermek lazım. Bu açıdan da bazı arkadaşlar buraya dini konuları ele alıp sonra sen haklısın ben haklıyım ben daha iyi biliyorum siz konuşmayın şeklinde ön yargılar oluşturduktan sonra orada bir ilmi e, gerçeklik olsa da efendim e, insanlara ulaşamadığımız için ön yargılar e, bariyerler koyduğumuz için e, fayda göremiyoruz aksine de insanlar bir diğerinden efendim e, doğru bildiği e, öğrenebileceği şeyleri de bu bariyerler yüzünden yani yüzünden de efendim e, öğrenmiyor. Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki ha bu ayet-kerime alıştı. Işte. Bak bir dost bu ayet-kerimeyi oku bak. Beraber okuyalım. Hani sen diyorsun ki tahikaten elruzum farz mı vesaire vesaire lüzum var mı falan? Bak ne diyor bana Bu ayet-kerimeyi sende var mı Kur'an-ı Kerim? Bir dostu şey yapalım ya biraz tahiketçi yapalım. Bu bir dost iyi kardeş de yani nasıl olduysa milli görüşe girmiş. <gülüyor> Şaka diyorum biraz da tabi. Yok hocam ben, e, ben e, milli görüşü 2002'den önce bırakmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ha değilsin hani yani. E ama, ama nasıl bu tarikat korkusu var Hayır. sende? <gülüyor> Ko korkusu değil mi? Öyle de, miydi? Şimdi bak e, bu e, Karşı ön yargılar. Mesela ben bunu latife söylüyorum. Ama şu e, pastellenen şu yolcu kardeşim pastelledi Lokman Aleyhisselam'ın oğluna e, e, övgüsünü bir okuyalım. Şey pardon, vasiyetini. Orada ne diyor? Arapçası da bende var. Önünde şu anda açtım. Takip ederek şey diyeyim, söyleyeyim. E, şimdi. 12'den itibaren ya da 10'dan itibaren bakayım. Evet. Orada da aynısını yazıyor. Hâzâ hâlkullâhi fêrûnî diye başlıyor. Ondan sonra devam eden ayet kelimede bir öbür sayfaya geçiyoruz. Öbür sayfada Evet. Ve lekad âteyna lukmanel hikmete enişkur lillah ve men yeşkur fe innemâ yeşkuru linefsi ve men kefara Binallahi ganiyun hamid ve izgalelukman libnihi Lokman Aleyhisselam oğluna dedi ki böyle bir peygamber hikmet peygamberi hekim olan Lokman aynı zamanda peygamber olduğu ihtilafı ama kendisinin Kur'an'da ismi geçtiği için biz peygamber olduğu yönüne ağır bastığını düşünüyoruz. Şahsım adına ve izgalelukmani vehu ye'zuhu ya evladına şöyle vasiyetle diyor sohbet etti. La tushrik billahi koşma. İnne şirke le zulmun azim. Allah'a şirk koşmak büyük bir haksızlıktır. Zaten zulümdür. Niye? Zulüm, herkesin hakkını layık olduğu şekilde vermeye, vermediğimiz zaman deniyor. Onun için burada Allah'ın hakkı vahdaniyettir, tevhiddir. Sen onu vermiyorsun, başka birine veriyorsun. Başka biriyle ortak veriyorsun. Bu tanımlama itibariyle bir zulümdür. Yoksa bizim anladığımız şekilde birini dövmek falan değil. Yerinde kullanmama anlamında inneşşirkele zulmün azim bu büyük bir haksızlıktır hani eskilerde derler öldür ama Sezarın hakkını Sezara e verdi burada söz konusu olan adalettir ve vassaynel insane bi validehim biz insana anne babasına e, efendim iyilikle e, davranmasını vasiyet ettik çünkü hameletü muhu vehnen ala vehnin zorluktan zorluğa onu taşıdı karnında dokuz ay bu taşıma müddeti ise en eşkur li vel valideyke evet onun taşıması ve sonraki dönemle birlikte iki senede baktı ve bununla birlikte de ne yapın buna karşılığında bana şükredin ben size bu hayatı bahşeden Rabbiniz olarak ve de anne babanıza şükredin burada anne babaya şükürle teşekkürle dua etmekle Allah'a şükür etme bir tutuluyor. Yani burada bu şirk değil mi? Hayır şirk değil. Niye? Anne babanın e, efendim teşekkür etmemiz gerekenle Allah'a şükür etmemiz gereken e, konular farklı. Sadece anne babalar bizi bu dünyaya getirmeye sebeptir. Ama hayatımızı bize baştan yoktan var eden ise Allah'tır. Anne baba değildir. <gülüyor> Evet. Ee, devam ediyor ve ile yelması dönüş bizedir. Ve in cahide gelen tüşke bir maalesefleki ke bir Kendisinde ilm, e, bir bilginin olmadığı, hikmetin olmadığı konuda sizi zorlarlarsa, sizinle tartışırlarsa fela tuti'uhuma anne babanın sözünü dinlemeyin. Mesela diyor ki ya Allah'a şık koşmak lazım diyor. Allah ikidir, üçtür diyor. Böyle bir inanca sahip birisi ise onlara itaat edin ama Orada durun. İtaatin durma noktası neresidir? Allah'ın şık koşarsa. Ve sahib dünya marufa. Ama dünya işlerinde ona maruf şekilde, makul ve selim'in kabul ettiği bir davranışla itaat edersiniz. Ama din konusunda, dini seçme konusunda, doğruyu bulma konusunda onları efendim şirke gittiğinde, tevhidin dışına çıktığında efendim dediğini yapmazsınız. Bildiğinizi okursunuz. Bildiğinizi yaparsınız. Sonra Bak burası çok mühim. وَتَّبِيْسَ بِيْلَ مَنْ اَنَابَ ileye, men اَنَابَ ileye Bu ifadede enab kelimesi. kuran kelimesi başka yerde münik. Münik diye geçer. Münik ve enab kelimesi aynı kökten. Yani bir şey asılmak ve sarılmak bütün gücüyle, var gücüyle o işi yapmaya deniyor. Dolayısıyla birisi diyor beni bulmuş. Bu şekilde bana tam yönelmiş olan birini bul ve onun yoluna sen tabi ol diyor. Yani bir önder lazım, bir örnek lazım, bir model lazım. Sen Allah'ı bulacaksın ama modelsiz Allah'ı bulamazsın. Modelsiz Allah'ı tam yaşayamazsın. Ee, modelsiz Allah'ın emirlerini tam anlayamazsın. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılacağını e, sorduğunda Allah'a Allah ona şöyle şöyle kıl diye namazın A'dan zeyi hepsini anlatabilirdi. Öyle ayetler de gönderebilirdi onun yerine. Cebrail'i gönderdi. Cebrail ona imam oldu. Böyle böyle kıl diye. Onun önce baktı nasıl kıldığını. Ondan sonra o şekilde kıldı. Ve e, uygulamanın e, mühim olduğunu burada da anlıyoruz. Dolayısıyla yani seni bana getirecek, seni bana abandıracak, alıştıracak bir uygulama tarzını burada biz özellikle görüyoruz. İşte tarikatlar burada devreye giriyor. Yani tarikatlar diğer cemaatlerden en fazla namaz ve ibadetin uygulamanın olduğu bir yerdir. Öbeleri sadece farzları kılar onlar nafile üzerine nafile kılar, kazaları kılar. Daha e, efendim fazlaca namaz ve ibadetin olduğu yerlerdir. Böyle baktığınızda niye tarikata ihtiyaç var? Tarikata ihtiyaç var mı? Tarikat nasıl olması gerekir? Ya da doğru tarikat örnekleri nasıl olması gerekir? Adam tarikat diyor falan siyasetin daniskasıyla uğraşıyor. Efendim o zaman bir tarikat özelliği kalmıyor. Siyaseti siyaset okullarında öğrenirsin. Efendim orada yaparsın. Efendim onlar hiç ilgilenmesin. İlgilensin ama senin ağırlık merkezin dinin ihlaslı ve tam yaşanmasıyla ilgili olması lazım. Bizim geleneksel bütün gördüklerimizi, bildiklerimiz ve Kur'an'ın da bu gruba yüklediği, yüklediği hüküm budur. Yani Allah'a abandırmak, Allah'a ibadeti alıştırmak bu tarikatın görevidir. Başka mesela, yamuruna bilmaruf ve hene anil münker. Böyle bir ümmet oluşturmaktır. İnsanlara doğru yolu gösteren, insanları yanlışlardan kaçındırmayı öğreten, alıştıran bir görev veriyor. Bu ayet kelime e, açısından baktığımızda burada efendim e, böyle insanları bulmayı Allah bize örnek dolaylı bir örnek olarak yani dolaylı yönden bize de aynı zamanda bunun farz olduğunu gösteriyor. Ama farzı kifa. Yani her Müslüman böyle bir cemaati oluşturmakla sorumludur. Siz neden dini tam öğrenecek? Mesela 32 farz öğrendim, 54 farz öğrendim. Efendim diğer farzları öğrenmek bunun için hadis e, ilmi o, e, fakültesi açmak, efendim e, fıkıh ve fetva e, mesjesi açmak insanların işini kolaylaştıracak bilgi donanımına sahip insanlar oraya koymak, görevlendirmek bugün Türkiye'nin yaptığı her yönüyle bu manada bir İslami vecibeyi yerine getiren e, görevlerdir. Bu arada sadece eksik olan tarikattır. İnşallah yakın zamanda o da devrim kanunlarından dolayıdır. Onu da kaldırdıklarında yeryüzünde en güzel örneğini verebilen bir Türk milletinin ve Türkiye'nin olduğunu, olacağını canı gönülden bir örnek olarak önce beklentimizdir sonra da böyle olacağını düşünüyoruz yakın zamanda zekatlarda da düzenli bir şekilde devletin de aynı zamanda zekat müessesesiyle ilgili kuruluşlar kurabileceğini eğer ki e, dinden korkmayan bir devlet olursa din ile beraber barışık bir devlet olursa öyle müesseseler vakıflar kurar dolayısıyla zekatlar orada toplanır onun eğer fakirler varsa fakirlere dağıtılır ya da onların hizmetine yurtlar açılabilir. Efendim vakıflar, yaş, yaşlılar yurdu, fakirler, kimsesizler yurdu açılabilir. Böylelikle isabetli yerlerde kullanılabilir. Evet. Buyur. Hı -hı. Hocam sesin gitti. Geldi girelim. Şimdi var mı? Şimdi, Şimdi var. E, yukarıdaki şeyi kim, kim yazdı? Öncelikle onu bir sormak istiyorum. Fulbright komisyonu nedir diye birisi yazmıştı yukarı. Onu, ben göremedim. Hangi yazıyormuşum? Konu, ha, konu başlıyor. Odanın mı? Odanın başında mı? Evet. Bilmiyorum kim yazmış. Olsun evet. ben evet. aldırma. Yaradan yaradın sanmak. Orada, şey yok. Yok ya. şey, Orada bir şey yok ya. O söz söz. Sonra bak. Fulbright komisyonu nedir diyor. Bakın oraya okursanız. Çok yukarıda mı? Ben atayım. Yok devam. Onu bir, bir o diye tekrar sonra. O diye bir attın da bakayım ben. Bir. bir dost şey mu attı ne yaptı? Bul bir dost da... ne tamam. Şey yapayım. Tamam ben yapayım. Bir dost neredesin ya? Ha. Mübarek. Attım attım. Heh. Evet. Komisyonu nedir? Full, ıı, bayağı, full bayağı, Bright. Komisyon nedir? İnkılap ve Cumhuriyet tarihi yazan. Ya bunu sen yazmışsın. Bumi Kağan. Ha yok bunu sen değil. Senden önce birisi yazmış demiş. <gülüyor> Nereden aldın bunu? <gülüyor> yukarıda ben bunu göremiyorum. Yani, evet Hop, evet. Ben... Ha hoplar op, mı? Nereye yazmış bunu ya? Ha yukarıda yukarıda devam edince. Tamam tamam orada gördüm. Ama evet. Kim Bunu oldu? kim yazmış bilmiyorum. Bunu şeye soralım. Musa'ya soralım. Ha, Topik'te değil mi? Düşünün. Gülümser. Evet. Belki Gülümser yazdı. Soralım. Gülümser yazdıysa mikrofonu Olur. bırakayım da bu Buyur Olur. Gülümser. Tamam. Sen mi yazdın? Yakaladık evet, seni. Evet. Ich nicht diyor. O da. Ben yazmadım diyor. <gülüyor> ya Falsche Person <gülüyor> haben wir schon. En Gülümser. De Gülümser. sowas nicht. Okey. Ne yapıyorsun? Şimdi ne söyleyeceğim? Yorum yorumumu yapayım o zaman? Madem ki bir de şu var yani kimin yazdığını önemi var mı? Aslında yaz üzerinde konuşmak daha uygun düşmez mi? Dinliyorum. Evet ama, ama ne, ne demek ki ya? Tam tamam. tam Yok, tam ben ben onunla ilgili değilim ya. Yani. O yüzden gayet normal değil mi bu? Bilen kaç... ha, Atatürkçü var acaba diyor. Ha, tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu olay, Fulbright Komisyonu yani bu Amerika'nın bize dayattığı bu olay, Aralık 1949'da gerçekleşen bir olay. Yani İsmet İnönü'nün meşhur yaptığı hatalardan biridir. Ben ki İsmet İnönü'nün hiçbir şekilde zaten Atatürk'ün izinden gittiğine inanan birisi de değilim. Yani Atatürk'ün ölümünden 11 yıl sonra gerçekleşmiş bir olay. Şimdi ben burada bakın, mümkün olduğu kadar ortada durmaya çalışıyorum ki Kurban Hoca bunun farkında. İşte Atatürkçü kaç kişi var bunu bil Şimdi hani Atatürkçü. Ben Atatürkçü değilim, aynı zamanda Türkçüyüm demiştim. Türk milliyetçisiyim, Atatürk gibi. Şimdi şeyleri böyle daraltırsak, hani hedefleri böyle bu şekilde adım adım küçültmeye çalışırsak, hani bir şeyler bu şekilde bir varamayız. Anlıyor musunuz? Hani benim gibi de bu şeylerin farkında olan bir insan, hani bu ufak numaraları yemez açıkçası ve bunlara gerek de yok. Anlıyor musunuz? Yani hiç gerek yok böyle bir şey. İsmet İnönü'nün yaptığı hatalardan biridir Atatürk'ten sonra. He ben Atatürk'ü hiçbir zaman ne putlaştırırım ne ilanlaştırırım defalarca söyledim. Atatürk'ün ben Türk milliyetçisi olma inandığım için değeri vardır. Sonra At Atatürk denilmesini mmh. doğru, doğru buluyor musun? Evet bunu ben anlattım burada. He. Kur Kurban hocam siz de az önce Türk milleti, Türk milleti dediniz, ben gurur duyuyorum. Zaten bu kelimeler ağzınızdan çıktıkça ben zaten size daha çok yaklaşıyorum. Şimdi pardon tekrar söyleyeyim buyurun. Atatürk, Atatürk denmesine doğru buluyor musun Kurban, ya? Buyur. bulmuyorum. Neden bulmuyorum ki? Hocam 11 yıl sonra bakın. 11 yıl sonra bakın her şey ortada. Yani bunu çocuklar biliyor artık. İsmet İnönü'nü Atatürk'te hiçbir şekilde bağdaştırılması gerekmiyor ki zaten. Bir sürü hata yapmıştır. Ben size burada yığınla sayayım yaptığı hataları. Yaptığı belki Anlat, bilerek veya bilmeyerek bir sürü e, yani yani hocam şimdi hangi birini anlatayım? Ee, icabına şöyle hissedeyim. Ee, dış siyaseti olan İtalyanların Arnavutluk işgali durumunda diyor. Bak Balkan paktı ile Arnavutluk girme planını işletme. Haliyle 2. Dünya Savaşı'nda Balkanların işgalinin önünü açmak. 1935 programını hasıl altı edip Celal Bayer ile birlikte liberallerin önünü açmak. Demir yolu atan yarıda bırakmak. 1939'da 900 km demiryolu yolunu bu proje önceden kalmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin yanında girmek için Fransızlara ve İngilizlere bu yönde niyet beyan etmek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İngiliz ve Fransız generallerince denetlenmesine izin vermek. Bu nedenle, yani Rusya'nın gelmiş geçmiş en dengeli uluslararası anlaşması olan 21 Anlaşması'nı bozmasını olarak tanımak. Mustafa Kemal'in yakındaki herkesi uzaklaştırarak Kemalizmi Recep Peker'in insafının eline bırakmak. Kemal'in pratikine karşı neydi belirsiz içe dış siyaset izlemek. Batıya yanaşabilmek için marşa yardımlarının şartlarını kabul etmek. Ki bu şartlar arasında bir sürü sıkıntılar var. Mustafa Kemal döneminde Türk kültürüne dayalı kurguların eğitimi bir kenara itip Helenistik kültürü temel alan eğitime geçmek. Milli Eğitim Bakanlığı'na ABD'li danışmanlara getirmek. Çiftçiyi topraklarında kanun meclisten geçici halde uygulama yani toprak reformunu gerçekleştirmek. Var oğlu var. Yani bir sürü şeyler var. Kurban hocam. Yani... İsmet Ünlü'nün yaptığı yığınla saçmalık var. Şimdi yani oradaki ya elin saf. Şimdi kalkıp da 11 senelik sonra İsmet yaptığı bir olayı ya bunu bilen kaç kişi? Tamam bildim hadi ne oluyor? Hadi bildim. Ki Atatürkçü değil ben Türkçüyüm. Aynı zamanda Atatürkçüyüm. Hadi onu da söyleyebilirsiniz bana. Bunu yazan kişiye söylüyorum tırnak içinde. Evet evet. Ha şimdi bana ne cevap vereceksin? Ee... O yüzden ben arıyorum kimin yazdığını. Anladınız mı? Koyum Tabii hocam. bilmiyorum. Şimdi 12 kim Buyurun? yazmış ama Şurada e, Hiram Abif diye bir kardeş bir yazı yazdı. Bak be şimdi zamanla o yazıya benzeyen bir şey hatırlam Aa, aklıma geldi. Kayseri'deki milletvekili, Kayseri milletvekili mecliste oturuyormuş, efendim uygulanmış, o arada konu geçmiş, dolaşmış, liman e, e, konusu gelmiş. Ondan sonra uyanılmaz ben ne istiyorum demiş. Millet gülüşmüş sen Kayseri'den az ne yapacaksın limanı ne <gülüyor> diye. Onun gibi arkadaş geri gelmez ben de alkışlıyorum dedi. <gülüyor> Sanıyorum AK Parti'yi alkışlıyorsunuz de, deyince korktum yani. <gülüyor> yani daha konuyu anlamadan hemen ben de Şimdi, ben de falan deyince hocam, muhteşem bir Türkiye <gülüyor> oldu diye. Konuyu evet. <gülüyor> evet. Hocam haliyle o da AK miktar, Parti odası olduğu Gerçekten bu, için, hani, bu gibi konuları konuşmak lazım. Genel ciltiba o yöndedir. Tabi tabi yazıyor şimdi ya, anladıklarını ya, da ben, e, her, her, Evet şimdi kurban hocam ben her türlü yozluğun karşısında durmaya çalışıyorum yani her türlü yozluğun anlıyor musun? Yani kalkıp körü körüne bir şeyi hani konuşalım etraflıca tartışalım bakalım edelim Ama şimdi bu konu odanın başına yazıldığı vakit burada şey oluyor yani bu yazanın bilgisizliği olmuş oluyor Yani burada bir aslında odaya zarar vermiş oluyor bunu okuyan kişi benim gibi diyecek ki aa kardeşim bu ne, nereden bahsediyor ne nereden ne çıkıyor bu lafta anlıyorsun ya yani bu evet. yan, o da şeye düşürür yani hataya e, düşürür e, Cahil bir yok. dost bunu akşam ya da bu miktar bu tenkidin akşam çaycıyı anlatın Menderes'i idama götüren hikayeyi biliyor musun anlatın hocam sizden dinleyelim isterseniz Buyurun. Dinleyelim. Yok ben size biliyor hani... musun diye sordum. Menderes'in idamı e, aslında İsmet Ünül'le beraber işte bu e, Amerikancılık e, adı altında işte Amerika'ya inanmak görmek hani her zaman gibi biz Amerika'nın e, kataküldeye getirmesi ee, bu yüzden Menderes'in de işte biraz Rusya'ya yanaşmak istemesi. Tabii bunda Amerika işine gelmeyip ee, bir şekilde içerideki subayları kışkırtıp ee, bu şekilde Menderes'in yani ayağını kaydırması gibi diyeyim. Kaba taslak söyleyeyim yani. Benim bildiğim budur. Buyurun isterseniz siz de anlatın. Hocam. Evet bir dost basana diyor. Ses yok. Bu konuyla ilgili. Bir dostun sesi kesildi. Sesin yok mu yoksa bir dost? Ya herkes kendi e, açısından bakıyor konulara tabii. Mikrofonu bozuk galiba hocam. Herhalde bir dost konuşuyordur. Şu anda zannettik ki hocam, bir şeyler var. anlatıyorum falan ama kimse evet, kimseye evet. ses gitmiyor. Biraz daha dursun da sonra onu bir atarız sonra gelsin ses yok o zannediyor bir şeyler anlatıyor belki diniyor belzani diyor Devam edin. Faydalanıyoruz yani sohbetlerde. Oda ses var. Ya şimdi menderesin. Mesela menderesin. Şey e, evet. Avrupa'nın. Yani bugün Erdoğan'a niye kızıyorlar? Menderes de aynı sebepte. Yani menderes Avrupa'nın ve Amerika'nın e, söylediklerinin dışına çıkmış olmaz. E, efendim onların inen ile anlaşma ne varsa o anlaşmaların altını oyması ee, ve de bu, bu şekilde bu manaya gelecek kararlar almaz. Bunların başında ezandır. Sonra e, Müslüman din adamlarının e, üzerine olan baskıyı kaldırmasıdır. E, dolayısıyla Halk Partisi ne yaptıysa bunun tersini yapmış olmak Avrupa'nın e, emirlerine ve arzu ettiği politikanın dışına çıkmaktır. Ve de o gün içinde kendi ordusunu tam besleyecek durumda olmayan bir hem kafa yapı olarak da ordunun e, buna hazır olmadı. eskiden beri 300 yıllık bir e, Osmanlı ordusunu yavaş yavaş Avrupa'ya e, bağımlı kıldılar. Yani bunu Mason olan bir padişahtan beri e, diye, diye bilebiliriz. ve Dolayısıyla e, İngiltere'nin diğer ülkelerin, Türkiye'deki olan e, meddahçıları, işte e, sevicileri, onların politikasını dışında başka politika güdülemeyeceğini söyleyen politikacılar Onlarla iş birliği yapıyor. Kim vardı? Ha, Mason olarak 4. Murat mı? 5. Murat. 4. Murat mı? 5. Murat mı? Bilmiyorum. Efendim? 5. yok mu? Yoksa bil, Yani o konuda tarih olarak şu anda bir bakmam lazım. Ama öyle bir Murat'tan bahsediyoruz değil mi? O dönem. Yani illa o padişahı değil o dönemde çok ağırdı. E, tamamen e, İngiltere Osmanlı'nın yönlerini diyor. Masonluğu bana sorunuz. Öyle mi? Hadi şu mikrofonu al da bir anlat ya. Ben mikrofonu isterse sana vereyim. Gerçekten bilgili, bu konuda bilgiliyseniz, dinleyelim. Keşke paranın üzerine bu mikrofonun portresi olsa değil mi? Gülümse. Evet. Ya Burada çok bilgili arkadaşlar var ama mikrofonu alıp da konuşmuyorlar. Yok hayır konuda alıp herkes konuşur aslında da. Yani bu balto odaları buna değer değmez mi bilemiyorum. Bizim Türkiye'mize ne yazık ki her şeyin üzerinde, her gerçeğin, her bilginin üzerinde katman katman farklı algılamalar, farklı yanlışlar var. Onun için, siz direkt gerçeği birilerini anlatmaya çalıştığınızda çok yanılırsınız. Pardon, çok yanılgıya kapılır sizin anlattıklarınız. Onun için doğruyu, hakikaten gerçeği, daha doğrusu hakikati tam Türkçesiyle aktarmak çok mümkün değildir. Ama siz tutup da bir e, dünya üzerinden baktığınızda, geniş perspektiften baktığınızda ve bunları daha dar perspektiften bakmak için programlanmış insanları anlattığınızda bir bilgi akışı olmaz. Anlatamazsınız. Yani dolayısıyla ama o zaman yalancılıkla, işte hurafecilikle, tarafçılıkla filan suçlamıyorsunuz. Onun için. Sadece masonlu değil. Yani e, ne bileyim siz biliyorsunuz bizim bize b, b, zikredilen ya da bize nasıl söyleyeyim e, angaje edilen bize yapma, yamanan, ya düşmanlarımız var ya bunların başında Yahudiler gelir zannediyorum her daim Yahudilerin düşmanlığının ve mez zaliminin e, altında ezildiğimiz söylenir zannediyorum ama gerçek hiç alakası yoktur mesela ben bilmiyorum mikrofon var bir şey, ister, bir şey sorabilirim bir şey sorabilirim Buyur. sadece masalıktan da anlatabilirim de bir şey soracağım şimdi dünya üzerinde 7 milyar insan var değil mi? 7 milyar evet Şimdi 7 milyar insan var. Bunun ne kadarı Hristiyan biliyor musunuz? Eee üçeye yakın, 2.5 yani, en azından, 2.5 milyar. Peki, milyar. 2.2 milyarı Hristiyan. Tamam. Ee, evet. Müslüman sayısı yaklaşık 1.3 milyar. 1.5 olur. Daha fazla bence, daha fazla. Evet. 1.3 ya yani 1.7 falan biliyorum. Neyse o kadar önemli değil. Sorum şu. Evet. Ne kadar kaç kaç ne kadar ıı, Yahudi var biliyor musunuz dünya üzerinde. Ne kadar? Çok var? az. İsrail'den bahsetmiyorum. Ha, o zaman on beş, on beş milyon. Sekiz milyon. Sekiz milyon. milyon. Tamam. Yok yok. Sekiz milyon. Sekiz milyon. Sekiz Bu milyon Yahudi. Evet. Biz, bilmiyorum Almanya'da yaşayanınız var mıdır? Yahudi mahallesine gidin. İnsanların başına bir at. Pistir. Son derece şeydir. Hani Almanya'dakiler. Türkiye'dekiler en iyi durumdadır. El üstüne tutulur ama şimdi bize bir, bir çıban başı veriliyor. Ee, Yahudiler işte dünya üzerindeki nakitin, kapitalin çok büyük kısmıktarlar. Yalan. Ee, Kesin ki değil. Biraz Google'a baksanız, dünya üzerindeki en zenginlere baksanız, içerisinde çok az Yahudi vardır. Zaten Yahudilerden itibarlıdır işte onlar yani Yahudilerden. İtirazını bakan Rock, Yahudi biliyorsun. Yahudi <gülüyor> anne babadan doğan kişi Rock, Yahudi. Rockefeller. Rockefeller mi birisi Rock, var, var bu? Ya, en en yok ya yani öyle olsa. Yani roach olur, var, olurlar, Rock, rakip Yani onların aslında baktınız evet. zaman, yani çok bu kadar parayı tutup da dünya yönetmek mümkün müdür? Yani mesela şeyin bir, bir bir bir Türkiye'deki bir şirket bir, bir şeyin e, parasal karşılığına baktığınızda bu herhangi bir şirketin en en pahalı şirketi 20 30'a katlar. Yani dünya üzerinde topraktan daha kıymetli bir şey yoktur. Hayır, dünya yönetmek çok kolay değildir. Anak nedir Yahudi'ler ya da Masonlar ya da diğerleri? Bir, Bunlar, bir dakika, bu, burada burada yani, bir duralım. Bir dakika, bir, hızlı gidiyoruz. Bir dakika, bir duralım burada bir. bir. Bir duralım da, şöyle monoton değil de, böyle karşılıklı konuşalım. Şimdi bak, e, konuştuk ve söyledik yani 10 milyon civarında bir Yahudi toplumundan bahsettik. Bunların hepsi de zengin değil. Ama, <gülüyor> sizce, e, var olan, İsrail'in, İsrail, İsrail devletinin Hı -hı. yaptıklarının hepsi doğru mudur? Veyahut da bunca devletler arası baskı olmasına rağmen Amerika'nın dahi efendim yapma Abi, etme dururma dediği dururma yerlerde dururma sürekli dururma yaptıkları dururma. efendim yerleşim o Filistinlerin yerleşim bölgelerine yeni yeni inşaat yapmaları her gün adam öldürmeleri efendim yani burada bir devlet çıkıp da bunu durdurması gerekmez mi? Bakın tabii, tabii. Düşüncemi söyleyeyim. Tabii tabii. Düşüncemi söyleyeyim. Bakın bu 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar İsraillere ya da Yahudilere ne yaptılarsa onun aynısını şimdi de İsrailliler Gazze şehidinde veya diğer toplama kampları toplama bölgelerinde yerleşim bölgelerinde Filistinlere yapıyorlar. Aynısını yapıyorlar. Yani ona kadar şeytani ise onların yaptığı da o kadar şeytani. Fakat benim demek istediğim şey şu. Ee, buradaki asıl düşman hangisi acaba? İsrailler mi? Değil. Ee, yani şu bağlandı. Bu İsrail orada bir kurulmuş e, egemen güçler. Amerika tabi bu da yani. Amerika Birleşik Devletleri. Başa yani. Başa olarak Ama o da kullanıyor. daha çok İngiltere tarafından manipüle edilir. Yani aynen şu, aynen. Bu, bu doğru bu, bak. Tabi tabi oraya koymuşlar onu. Onun da yanı bak. Her her, her, her her bak. Onun için kurtulmuş bölge. İşte orası kutsal topraklar değil. Bunların kutsal toprak. Buradan bir yere geleceğim. Yani başka bir şey anlatmak istiyorum. Bir dakika e, bir dakika. Bir bir dakika bir, Ama burada da bir, kurtarı, bir, ilave. bir ilave. Her katılımın yanına. Bir dakika rica edin. Yani e, orası Hristiyanların, Yahudilerin Hristiyanlar ve var. Müslümanların ortak e, mukaddes bildiği yerdir. Bu cümleyi böyle söyleyelim. E, bildiğiniz gibi Doğrudur. orasında İslamiyet içinde için Yani Yahudiler farklı şekilde bakarlar. Onlar da öyle bakar ama biz onlar gibi bakamayız. Yani onlar da mukaddes bakabilir, biz de. Hristiyanlar için de öyle. Evet buyurun. Şimdi, şimdi öyle ben onun aksini söylemiyorum. Benim dediğim şey şu. Yani asıl çok işin dini boyutuna da girmek istemiyorum. Ancak dediğim şey şu. Oradan bir Kürt ve e, şeye geleceğim. Yani bu, bu burada oynanan bir oyun var. Şimdi orası kutsal bir yer onlar için. Herkes için olabilir de onlar için de kutsal. Ve burası aslında vaat edilen topraklardır. Yani her şeyde Tevrat'ta, Talmud'da, özellikle bütün kurallar, kanunlar, Talmud iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi Mishna, bir tanesi Gemara. İkisinde de hep böyle, orası Yerusalem, onların kendi bize ilgili göre Kudüs. Bizim için de Müslümanlar için de kutsaldır. O onlar onlar için o vaad edilen topraklardır. Şimdi İsrail'lere vaat edilen topraklarda bir ülke veriyorlar. Bu Amerika'nın hep yaptığı şey. Böyle bir ülke veriyorlar, alınsa. Ama onun yanında da mutlaka bir tane bununla birlikte, hani istemediğiniz bir şey gelir ya programla birlikte, onun yanında da bir tane mutlaka düşmanın yanına koyuyorlar. Bu bir ikilem. Bunlardan bir tanesi da Hamas'tır. Şimdi diyeceksiniz ki Hamas olur mu? Değil. Ya, Hamas da yani bu, bu, bu, bu Hamas da mut dünyaya, İsrail'in bu e, oradaki e, savaşını, haklı savaşını, haklı gösterecek bir takım manipülasyonlar yaptırır. Şimdi aynısı şeyde oynanıyor şimdi. Kürt ve eee ya da İşit oynamıyor. Aynı aynı hakikaten. Şimdi orada bir Kürt devleti kuracaklar ki ölüp bile ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye'de artık baktı ki haklarının dışında artık kendi doğrularının dışında e, manipülasyonlar yapılmaya başladı. Bu 1974'teki ambargo sonrası Ecevit'in yaptığı biz o zaman üzleri kapatalımla başlayan bir e, dizgidir. Onun dışında orada bir başka bir artık Türkiye olmayacak belki. Kendi ayakları üzerinde duruyor, kendi haklarını savunuyor. Bu işte şimdi Erdoğan'ın yaptıklarına kadar gelir. O zaman der bunlar madem öyle biz orada yeni bir ülke kuracağız. Ama Kürtler bu konuda sevinmesinler. Kürtlerin yanında mutlaka bir da Daesh ya da bir düşmanı olacak, bir ikilem olacak ki. Orada sürekli ateş olsun, orada sürekli bir hareketlik olsun ve orada kurtarılmış ülke. Amerika'nın e, Arap Yarımadası'nda kurtardığı yer, sözüm ona İsrail'di ama İsrail hiçbir zaman orada tek başına ayakta duramayacak. Hiçbir zaman, çünkü hiçbir zaman orada dediğim gibi o düşmanı sökmeyecek, atmayacak, orada besleyecek bir çıban başı gibi. Aynısı şimdi şeylere yapılıyor. Ee, Kürdistan'da da, onların tırnak içinde söylüyorum kendi deyimleri Kürdistan'da. Bunların içerisinde, bu, bu, bu, bu bir oyun. Fakat burada işte bizi, onları, kimi e, kişiler genel perspektiften bakamayan insanları, korkutacak öğeler var. Bir tanesi İno. Şimdi tabii ki İno'yu bir askerdi yani 1.107 sene önce yaşamış bir asker. Aski defalarca aslında şeye gitmiştir. Yani devletçiliği öğrenmek için Rusya etmiştir. İşte hep böyle sola yakın gözükmüştür. Bir taraftan sağa yakın gösterilmiştir. Ama şimdi bir manipülasyon yapılıyor. Bütün geçmişimize, yani bizim ülkemizi kuran değerlere karşı bir saldırı düzenleniyor. Şimdi ben buna karşıyım. Benim dediğim o. Bunun içerisinde masonlar ben masonum. Benim gibi 100 tane masontalarım. Garibandır hepsi. Yani şöyle bir al yık, böp, paramara filan. E şimdi bakın ama bir cemaate bakın. Cemaatin oluşumu bakın. Cemaat oluşuna bakın. Şimdi bu mason mudur cemaat? O kadar atfedilir masonlara, Hristiyanlara, şeylere, Türkiye'de yaptıkları mevzalin yap ile ilgili. Burada bu, burada ee, bir duralım. Bir Bizi rica ediyorum. Şimdi anlarsa ben size söyleyeyim. Hayır duracak. Buyur bir duralım söyleyeyim. da çünkü çok hızlı cümleler kuruyorsunuz, konuşmalarda maksat, muhataba bir şeyler anlatmaktı. burada dinleyenlere de. Şimdi bunlar üzerine mesela birkaç konu üzerine duralım. Bir tanesi siz eğer ki mason olduğunu söylüyorsanız bu konuda yazılanlar, çizilenler aslında şu. FETÖ'nün masonlara gidip üye olduğunu ve kayıt olduğunu söyleniyor. Aynı zamanda Papa'ya gidip onların ya konsüllerinde ya ya kabul ya edildiğini ya. buyur. Bu konuyla ilgili. bir şey bir... yok. Ben, değil değil. Alakalı. Bakın ben size bir söyleyeyim, kurtman. Ben size kısa bir bilgi vereyim. Bakın, e, Mason dediğiniz şeyler nedir biliyor musunuz? Aa, çok çok var. Gülümser Hanım, bakın internete girin. Gülüyor e, olabilirsiniz. Masonların yani Türkiye'deki adı, e, cemaati, cemiyetin adı Cemaati, Cemiyet adı. Büyük kabul masonlar büyük Bu bu bey? Gülünüz ama bir dinleyiniz. İnternete girerseniz bunu görürsünüz. Yani, yani mason kendisini mason, kendisi mason olarak söylemez mi demek istiyorsun? Evet. Ama bu kardeşimiz açıktan Aha, söylüyor. Söyler, Belki buna yetki bu, bu, yetkisi bu, bu, var. Bu şey, bu dernek. Bakın kurban hocam, ben size söyleyeyim. Neden böyle anlattığımı da söyleyeyim. Yani birincisi, birincisi, bu e, Mason locaları, yani hür ve kabul edilmiş Masonlar büyük locası, bir dernektir. Bir dernektir. Bu mikrofon, istersen dinle, hani e, güldüğün kadar gül ama bir dinle. Bir dernektir. Bu derneğin üyeleri, yani tüm Masonlar, dernekler masasına bildirilir. Eğer yarın, pazartesi günü açın telefonunu. O dernekler masasına deyin ki böyle bir şey varmış. Tabi tabi edin ya. Sevinirim. Çok sevinirim. Ondan sonra herkes televizyonlarda bakın gidin bunun ile ilgili masonlarla ilgili bilgiler verilir. Oradaki masonların o dernek üyelerinin hepsi dernekler masasında kayıtlıdır. Gidip öğrenebilirsiniz kimler diye. Şimdi burada bakın tekrar söylüyorum burada bu mason dediğimiz medyonun Diğer sizlerin işte ne bileyim rotaryen, rotarak Leonlar, Leonlar filan dediniz bu, bu grup. Birler birler bir değil arkadaş. Pazartesi günü açın telefonu. Şimdi girecek <gülüyor> gire <gülüyor> gire <-Gülüyor> gire <-Gülüyor> mi? Tabi aralar, aralarında ya şimdi bakayım, Ben size bir şey soruyorum. Bir tane daha, şimdi de bir tane. Ya bir tane ya, bir tane. Aha da bir hırsız, katil, ülkeyi çalan, çırpan. Hani bir tane yani Bir tane. Şurada masonu değil Bir iki tane var mı ya? Hani şey benzetiyorum ben bu işi uzaydan gelenler var değil mi? Hani aa, uzaydan geliyorlar, şey yapıyorlar, gidiyorlar. Ya bir tane, ya bir tane uzaylı doğru düzgün ha, karşılaştım, aha işte diyeceğiniz var mı? Şimdi bu hurafeler, bakın benim dediğim şey şu: düşman onlar değil. Ee, bir düşman, dakika, ben size tamam. Bir, Osman, bir şey daha sorayım, tanımak şey, için. Emperyal, masonluk, onların, masonlukta onların, onların, Allah inancı, onların, inancı var mı? Tabii tabii. Var. Yani Masonluk bir dini bir şey değil. Yani ben bunu, onu di onu görme ben size anlatmaya çalışsam kabul böyle sorarak cevaplayalım. Yani soru cevap masonluk da, masonluk girerken, e, e, Doğru masumlukta bir zaten tanrıya inanmayan yani bir tanrıya tek bir tanrıya inanmayan zaten giremez. Yani inançlı olmanız lazım. İnançlı değilseniz e, şey olmazsınız giremezsiniz. Bunu araştırınız bir yani Niye, sağdan soldan duyduğunuz şeyler yerine. Az bir dakika değerli, bir dakika bunu için soralım. Yani evet. Türkiye masonlarına yani ait. Söylediğiniz canım. Türkiye masonlarına ait bir cümle. Cevap olarak. Yani Türkiye masonlarında böyle ama ara Av Av Av Av Avrupa'da böyle değil. Avrupa'daki şey masonlarda e, hangi dine inanırsanız inanın, Cümle serbest arasında, yani Buyurun. biz Müslümanlar mı dediniz ben mi öyle yanlış duydum yanlış mı anladım biz Müslümanlar dediniz çünkü konuşmalara bakınca evet. dedim, bu acaba başka bir dinden mi hani e, Yahudilerle Yahudilerle alakalı birçok şeyi biliyor sonra evet. biz Müslümanlar deyince dedim Müslümanmış herhalde daha sonra da ben Masonum dediniz şimdi benim kafam karıştı bunu bir baştan anlatır mısınız? Bu nasıl bir şeydir? Ya güzel, bir anlatsın Evet, Şimdi, buyur. Yani bunu diyorum ya, ben anlattığım zaman Oradan, bu, bu min kahkah, ben gülüyorum, çok komik filan diyor. Asla açsın kendine gülsün bence. Yani yok, ben ya bu trollemek gibi bir şeyim de yok ya. Ben kapatırım, giderim, siz bilirsiniz. Kodlar ya söyledi. sen buyur Olur sen ama. Yani bakın benim size söylediğim her şey. Yok yok ilk defa bir masanı denk geldi her zaten yani. küstürmeyin masanımızı. Arkadaşlar yani Türkiye Türkiye'de zaten toplam beş bin tane falan var yani beş bilemediniz on bin'e çıkmıştır. Yani benim tek benim burada bir şey bir, herhangi bir bir ideoloji ya da bir ne bileyim kültü bir doktrini savunma gibi bir şeyim yok yani. Fakat benim burada hep rahatsız eden şudur başından. Ee, sonuna kadar dediğim şöyle, hep Türkiye'de yanlış e, düşmanlar üretiliyor ve gösteriliyor. Yani mesela ben aslında bu konuya nereden gelirim? İnönü'den gelirim. İnönü hayatını çok iyi bilirim. Yani bu İnönü <gülüyor> gariban bir şeydir aslında başlangıçta değil bir komutandır, askerdir yani bundan yüz yıl önce olan bir askerdir. E, bu adam bir şekilde başbakan yani hani, olmuş ülke yönetmek durumunda kalmış yani o şeyleri yok edip onun, onun üzerinden haksız bir saldırıya ben tepki göstermiyor. Bu konu masonluk değil. Türkiye'de bakın bir, bir şeyin değeri varlığında değil yokluğunda belli olur Türkiye'deki bütün masonları adıp aksanız Türkiye'ye ne eksiniz ne altınız olur. Olmaz. Onlar artık böyle bir kendi içerisinde oluşmuş bir şeydir. Yani ahlak doktrinidir. nedir? Bunu ben savunmam. Anlamı da yok. Anlatabiliyor muyum? Benim burada söylemeye çalıştığım şey masonluk değil. Rotaryanlik değil. O ayah hikayeceğim. 32 başka kurban önce değildir sizde mikrofon sizde de konuşabilirsiniz değil o iki tür loja var bir tanesi mavi bir tanesi yeşil loja mavi loja üçüncü dereceye kadar çıkar zaten ondan sonra eğer felsefi bir çalışma yapacaksınız felsefeyle devam edeceksiniz o zaman yeşil lojaya gidersiniz o 3'e kadar 3'e kadar 33'e kadar gider ama yani bu çok şeydir kapalı bir şeydir zamanın gerisindedir ha peki şey nedir yani Atilla İhan'ı ben çok severim i̇şte ne bileyim, hangi din hangi Atatürk hangi edebiyat filan vardır ee, bakın e, burada burki şey yani ne, nedir masonlukta aslında asıl tepkiyi masonluk yani İsrail de şey yapar duya yani İsrail çok bir tepki görüyor yani siz filan diyorsunuz neden çünkü masonlar aynı dilden olmasa bile karşıdakine maaş maaş ödenmez birakis yıllık bir şey ödersin ayda ödersiniz o da bu sene 950 lira falan yıllık şey yani masonlara maaş ödenmez. Ornansu aydın var. Bir vardır. şey. Bugün bir bolosan, şey sormak. çok iyi bir çok şey biliyorsunuz ya. şey ben ben ben ben ilk bir saniye, tamam. evet. ilk nasıl Daha sonra, ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben Evet, e, farklı masonlar kaç çeşit diye bunlar üzerine bilgi verirsen, bir de masonluğun hedefi nedir? Bunları böyle gayesi ne için, neye çalışır, amacı nedir? Bunları da öğrenirsek, belki e, ön yargılar açısından yararlı olabilir. Veyahut da masonlukta hukuk, bir de bir cümle ilave edeyim. Mas masonlukta hukukun yeri neredesidir? Ee, İni yer. neresidir? Evet. Hiçbir yerde diyeceğim. Masonu bir, Mason yani arkadaşlar yani bir e, tamam böyle ama böyle bir misyonum da yok benim. Bunun bütün bilgiler var ama hani tek eleştirisi neyse bir şey. Şeydir, milli değildir. Din, din açısından dinler üstüdür. Dinlerin dışındadır. Yani inanıyorsan bir tek tanrıya o zaman olabilirsin. İnanmıyorsan olmazsın. Büyük güce inanmadan olamazsın. Bu sorudur. Ondan evet. sonra birincisi. Yani i̇kincisi, bildiğim kadar o zaman söyleyeyim. 17'de bu şeyin öğeleri kurulmuştur. Bu da insanları iyi ahlak, kardeşlik, yardımlaşma konusunda birleştirmeye çalışan bir ahlak doktrinidir. Ee, ne olursan o, <gülüyor> o bizim değil Melis belgin o <gülüyor> değil, değil. Onun belli belli kuralları var, hür olması, bir kendi ayakları üzerinde durması, ondan sonra. Neyse sonuç, sonuç itibariyle değil yani herkese almazlar içeriye yani hakikaten bir oturup da yeme, içme, konuşma, bilgi birikimi adadı bilenler hmm. yani, Bakın tekrar söyleyeyim konu masonik bir hakikaten. Buna mason ortereye girin. Bu bütün bilgiler yazıyor orada. Ben size bir şey söyleyeyim. Ne bir tehlikedir? Ben burada bir savunma şeyinde değilim. Yani tehlike başka. Tehlike şu anda Türkiye'de özellikle bu maneviyatçı kesimi ben oraya geleceğim. Dulkadın sloganı çok yardım amaçlı. Söyleyeyim. Dulkacın, Dulkadın şeyini neydi? Onu anlatayım olur mu? Başından sonra kadar Dulkadın sloganı ne olduğunu anlatayım ister misiniz? Peki. Böyle bir şey olur. Ritüellerde bu anlatılır. Bir Tamam hay hay. Ayrıca masonlukta aslında birçok bir ıı, tasavvufta da öyledir. Her şey simgeseldir, her şey bir simgedir. O size bir şey anlatır. Ve işine girmeden de tam olarak anlayamazsınız. Dul kadının kesesi diye bir, bir öge vardı. Dul kadının kesesi bir kesedir. Biraz siyah küçük bir kesedir. Bu kesenin içerisinde denir ki eğer senin paran varsa içine parasana par, şey at, e, para at. Yok eğer içinden para çıka, çekebiliyorsan da içinden para al. Yani lazımsa al. Koyarsa içine bu kese dolaşır, içine atabilen para alır, atan, alan da alabilir gibi gözükür. Bu bir simgedir, bu şu demektir yani e, Sen yardım edebiliyorsan et, yardım ihtiyacının varsa da biz sana yardım ederiz. Ya da diğer haliciler için de sen yardım edebiliyorsan dışarıya yardım et, yardımcı ol. Şimdi düşünün ki bir paraya ihtiyacınız var yani keseye atılan paranın hepsini alırsınız mı olur alamazsınız bir avuç zaten yani e, versene sana kadar koyabilirsiniz. Bugün bunlar yardımda kullanılıyor. Bu bir simgedir. Bunlar her şey simgeseldir. Ama yani ben tekrar tekrar söylüyorum. Hiç diyorum ben yani, Türkiye'deki şeyde hayır yok. Kurban kesme olayı yoktur. Din, e, kurban hoca bir şey değil, bir din değil. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında bak bunların hepsi bir, birer aslında kulaktan kulağa hani eklettik diyoruz. Yani uzaktan kulağa olmuş bir e, bilgiler. Yani şeyde var abi, internette var. Bir okuyunuzca hem yani Türkçe çok şey var. Yani çok bilgi var kim masondur kim bilir hepsi var bunu o değil bunu yani yanlış göstermiş bir düşmandır ben demek istediğim bu anlatabiliyor muyum? değil orada onlar değiller bu arada hamuduyla malı götüren bir kesim var bunlar sizin ardı derdinizde önlerinde maskeyi almışlar bir de bir taraftan da size düşman göstermişler ben tek oraya gelmiştim ben şey mi seni savunmam ettim böyle bir misyonum mü görevimdi bakın sen kısaca mı kaydediyormusunuz kaydediyim tabii niye odunlar araştırın yani boş zamanında. Burada ahtiyat kesmek yerine gidiniz, bir araştırınız. Bu doğru mudur, değil midir? Yanlış mıdır diye. Yani her şey mi yanlış? İnternete olan her şey mi yanlış? Her bildiğiniz mi doğru. Şimdi de benim, ben buraya geliş noktam şu, inen mi? Mevlana'dır tabii. Ne alakası var? Ondan sonra. Evet, yani bu e, size, yani Yani ben anlamıyorum. Hatta ben buradan kaç sene ölmüş? Oğlu oğlu var. Erdal inen ne kadar kötü bir insandır bilemiyorum. Ama tutup da inönü kötüdür, inönü kötüdür, inönü kötüdür. Yani onu anlayabilmiş değil. Neyse Kurban Hoca ben de gidiyorum. Ondan sonra e, Tanrı'yı belirler tek bir yani şeydi o kadarı biliyorum. Neyse ben size iyi günler diliyorum. İyi günler. Hiram Hadi. AK Partili misiniz? Ben şu parti tutmuyorum. Yani bir partili olmakta doğru bir şey miydi? Kimdi ben onu anlamıyorum. Az evvel birisi Erdoğan'ı alkışlıyorsanız, AK Parti'yi alkışlıyorsanız ben de alkışlayayım diyen siz miydiniz? Valla benim aslında dertim, sıkıntım şu Gülümsel Hanım, ben size söyleyeyim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. İşlerimiz inanılmaz kötü ve ileriye baktığında çok kötü şeyler görüyorum. İleriye baktığımda. Yani e, ekonomi durdu, tüm devlet sektörü durdu, tüm ihaller durdu. Bir çarp dönmüyor ve Türkiye'de yaşayanlar, bilmiyorum nerede yaşıyorsunuz, çok zor durumda var. Hani şimdi o, e, alkışlıyorsanız, bu AK Parti ise, ben, ben baktım AK günden Türkiye ve Dünya Siyaseti, ben de ona tabii gösterdim. Neyi alkışladığınızı çok merak ediyorum. Şu geldiğimiz noktada iki, iki yıl önce bir, bir darbe oldu. Darbeyi yapanlar da e, hükümete yakın bir gruptu. Benim dediğim o, yani benim dediğim o, AK parti değilim. Ben, ben aslında şöyle bir parti de olunmaz ki. Ben diyelim ki Fenerbahçe tutuyorum. Fenerbahçe yenisi de tutarım, yenilmesi yani, de tutarım. Yani hükümete de tutarım, tutarım bir parti. Tutarsın bir takımı tutarsın. Bu başka bir şey. Gönül vermekte. Ya bir parti tutmak nedir ya? Burada yani yanlış hiçbir şey yapmıyor. Bütün yanlışlar olsa biz onu tutuyoruz. Onun arkasındayız. Böyle bir şey var mı ya? Allah aşkına. Yani e, neyse sonuç sonuç itibariyle e, benim, değil, benim tep, verdiğim tepki neye alkışladığınızı bilmiyorum. Neye alkışlıyordunuz ama eğer AK Parti topikte ise ve onu alkışlıyorsanız ben de ona hayret ediyorum demek istedim. Geldiğimiz noktada Bizim işlerimiz çok kötü. Türkiye'deki herkesin işi çok kötü. Tüm firmalar kapanıyor. Muhasebecimle konuştum. Onun 41 tane müvekkili varmış. 13 tanesi kapanmış. Diğerleri de önümüzdeki hafta kapanmayı düşünüyormuş. Niye kapandı? Evet. FETÖ'cülerle iş birliği içerisinde miydiniz de? O yüzden mi kapatıldı? Kapatılar nedir anlamadım. Kapatılar yerleri nedir? yerleri kapandı dediniz de ben de tamamlamadım. E, yani şey Kapanan son, yerler son... FETÖ ile işbirliği içerisinde ya olduğu ya, için mi alınır diye alınır. söylüyorum ben size? Ben size bir şey sormak istiyorum. FETÖ ile işbirliği yapan, FETÖ örgütü yapar. Zaten AKP yapısı tabanı değil miydi? Ya ben nasıl böyle bir şey diyorsunuz anlamadım. Buna iki sene öncesine kadar Can Cerkuz'un sarmasıydı. Ya firmadan hiçbirisi kapanan neden de yok. Yani Nerede yaşıyorsunuz benim sana? Sorabilir miyim? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Herhalde Türkiye değil. Cevap verebilir misiniz? Yani beni soracaklarınızı siz birazcık kendinizi tanıtsanız. Yani nasıl masal ben oldunuz, geldiniz, ortaya bir laf için... Yok, çok hızlı hızlı anlattınız, hiçbir şey anlaşılmadı. Ben, oradan oraya atladınız, adım. oradan öbür tarafa atladınız. Ben o zaman yani Çok da, da net bir şey anlaşılmadı. Şeyler, madem sanat, biz okuyacaktık siz niye mason ben masonum diye ortaya e, çıktınız? Şey niye bizim kafamızı karıştırıyorsunuz? Siz niye mason ben oldunuz? Ben ortaya çıkmadım. Niye <gülüyor> masonlara masonlara taktınız da? Siz de onları. bak yine aynı şey. Bunlar benim şey, söylediğim şey, şey şu. geldiğim noktaya ben tekrar gelmek istiyorum. Niye alkışladığınızı bilmiyorum. Ben AK Parti olarak niye alkışladığınızı çok merak ediyorum. AKP odasıysa Erdoğan niye alkışlıyorsunuz? Neyi alkışlıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Alkışladığınız şeyi bana bir anlatır mısınız? Şu andaki Türkiye'nin gelinen noktada neyi alkışladığınızı, neyi beğendiğinizi. Çok merak ediyorum. Kurban Öcü alkışlayan Kurban Öcüydi o kahve. Altıda şu anda kahvaltısını bitirdikten sonra size anlatır yani merak ediyorsanız gerçekten. Yok hayır yani, geldiğimiz noktada Türkiye'de şey mi kapandı, şirketler nasıl bir mantıktı? FETÖ'cü olduğumuz bir şirketler kapandı. Şirketleri devlet kapatamaz, ben sizi kapatıyorum diye bir şey yapı olamaz, bakın o konuda bir şey bilgisizsiniz. İkincisi, şirketler kar edemiyorsa, iş alamıyorsa kapanır. Bunun iki nedeni var, iş alamazlar. Bir, piyasa şartları çok düşer, sirküle eden para düşer ve dolayısıyla kimse yatırım yapmaz. Yaptığınız işi yatırma olayı oluyorsa da çöker, batar, kapanır. Alkollü olan şeker de kapanır. Böyle giderse ben batacağım der. Anlatabilir miyim? Batarlar. Bu bu kadar basittir günümüzde.